Şeyh Muhammed bin Abdülvahab ne arkadaşlar dikkatli olun müceddi. Yani 100 yılın alimi. Bu konuda hiçbir şüphemiz miktarı yok. Kim ki yani Şeyh Muhammed bin Abdülvahaba dil düşünüyorsa kıyamet gününde kendini görecek. bu bir. İkincisi dünyada da kendini görecek. Çünkü yalnızca Şeyh Muhammed bin Abdülvahaba dil uzatan kişiler hizmici kişiler bu qayda o bu kural olarak al deyip ve bunları gördüğünüz gibi yılanı gördüğünüz gibi kaçın bu insanlardan yani kim ki Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab dilozatıyorsun tamam bizlere inanmıyorsanız bakın şeyhabın hayatını okuyun arkadaşlar tamam ve kim ki onu yani temizledi teşkilendirdi deyip e biz kimiz ki aslan Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab yücelendiriyoruz tamam anlatamadı demek istediğimi yani